Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. İnşallah bundan önceki bölümlerimizde olduğu gibi hepimiz için e, dini hayatımız bakımından yararlı olan bilgileri beraberce paylaşmış oluruz. E, daha önce birkaç kez söylediğimiz gibi İlmahal e, ilmi yani İlmahal programında esas itibariyle, bir Müslüman için gerekli olan hem ibadet hayatında hem inançlarıyla alakalı hem de gerek bireysel hayatı gerekse sosyal, beşeri münasebetleri bakımından önemli olan dini hayatımızı gündelik olarak yaşamamızda bize yarar sağlayacak dini hükümleri, temel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bundan önceki bölümlerimizde biliyorsunuz uzunca bir süre inançla ilgili ve ibadetlerle ilgili konulara ele almıştık. En son birkaç bölümümüzde de günlerlik hayatımızdaki helal haramlar konusuna başlamıştık. Ama tek tek bu helal ve haramların neler olduğunu ve bunlarla ilgili bilgileri, dini hükümleri sizlere sunmadan önce bu helal ve haramlarla ilgili genel anlamda temel kurallara, temel ölçütlere ve bu konuda öne çıkan prensiplere değinmeye başlamıştık. Bu bağlamda önce helal ve haramın ne olduğunu kavramsal olarak tahlil etmiş. Daha sonra da bu helal ve haramları belirleme yetkisinin yegane yetkinin bu konuda Allahu Teala olduğunu belirtmiş. Bir başka temel prensip olarak da bu helal haram konusunda esas olanın helallik olduğunu biz bir şeyin haram olduğuna değil de helal olduğuna değil de haram olduğuna delil aramamız gerektiğini, açık ve net bir şekilde haram ya da yasak olduğu konusunda bir delil olmadığı sürece e, olayların, nesnelerin, davranışların helal olduğunu belirtmiştik. Yine bu helal haramlarla ilgili önemli prensipler e, olarak e, zaruretlerin yasak olan şeyleri mübah kıldığı ilkesi üzerinde. Uzunca bir süre durmuştuk ve en son olarak da ee, bu tür konularda şüphe şüphelenme meselesini ele almıştık. Ee, bu şüphe konusunun önemli olduğunu yani insanların mümkün mertebe şüpheden kaçınması gerektiğini dini konularda ama bunu da böyle bir vesvese vehim haline getirmemek gerektiğini yani bu konuda aslında bilgilerimizin oldukça net olduğunu ama yine de Müslüman birey olarak çok böyle iki, iki şey arasında tereddütlü olan hususlarda yani böyle şüphe duyduğumuz hususlarda e, vera e, gereği e, yani mümkün mertebe şüpheden kaçınmanın da dinimizin tavsiye ettiği e, unsurlardan olduğunu söylemiştik. Şimdi e, bugün ya bu genel prensipler ışığında tek tek yani bu bölümümüzde tek tek e, helal haramlarla ilgili e, çeşitli konuları çeşitli meseleleri ele alıp bu bu konulardaki temel bilgileri sizlere sunmaya çalışacağız. Öncelikle gıda meselesini ele almayı düşünüyoruz çünkü yani bir insanın en fazlahan günlük hayatına karşılaştığı en çok ihtiyaç duyduğu hususlardan bir tanesi gıda ve beslenme meselesidir. E, tabii ki. İnsanoğlu bütün hayatında olduğu gibi bu beslenme hayatında da helal-haram sınırlarına riayet etmek mecburiyetindedir. Yani bu konuda helal-haram hassasiyeti bu beslenme konusunda ayrı bir önem taşımaktadır. Biliyoruz ki yani insan her gün doğal olarak beslenmeye ihtiyacı olan bir varlıktır. Beslenmenin en temel unsuru da yine bildiğimiz gibi gıdadır. Ee, bu öneminden dolayıdır ki bu beslenme konusuyla e, sadece dinler değil e, sosyal ve pozitif ilimlerin hemen hemen tamamı yani önemli bir kısmı e, yine e, tarihten bir yani insanlık tarihinden beri e, başlıca kültürler, medeniyetlerde bu konuyla ilgilenmişler, bu konuya dair bir fikir beyan etmişler, ilkeler ve ölçütler ortaya koymuşlardır. E, dolayısıyla hani e, böyle önemli bir konuda İslam dininin bigane kalması yani bunu görmezden gelmesi mümkün değildi. O yüzden hem bizim temel kaynaklarımızda, temel dini delillerimizde, naslarımızda yani Kur'an ve sünnet naslarında bu, bu konular oldukça net ve detaylı bir şekilde yani kimi zaman detaylı bir şekilde ele alınmış ve aynı şekilde de bizim bilginlerimiz, fıkıh bilginlerimiz bu konunun ayrıntılarını bir ilim haline getirerek ...oldukça gelişmiş bir beslenme teorisi, beslenme doktrini ortaya koymuşlardır. Bu konuda belki ilk önce söylememiz gereken husus şudur. Daha önceki bölümlerimizde değişik vesilelerle ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de aslında yeryüzünde ne varsa hepsinin aslında insanın yararına yaratıldığı... ...ve insanın emrine verildiği belirtiliyor. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi... Bu beslenme alanında da aslında ancak zorunlu ve istisnai hallerde bir takım yasaklar getirildiğini görüyoruz. Çünkü daha önce hani önemli bir kural olarak bunu açıklamıştık. Yani eşyada asıl olan helalliktir demiştik. Bu gıdalar için de geçerlidir. Ama yine de dinimiz bu yiyecekler konusundaki bu sınırlı sayıdaki e, yasakları da belli bir amaca e, matuf olarak, belli bir amaca yönelik olarak e, getirmiştir bu yasaklamaları. Yani bu yasakların e, belki de en önemli temeli e, insanın aslında beden ve ruh sağlığını korumaktır. E, dolayısıyla e, yine hem bundan önce değişik ves vesilelerle ifade ettik hem bun bundan sonra da yine e, yeri geldikçe tekrar edeceğiz. Yani dinimiz insan sağlığına aykırı olan şeyleri Temelden reddediyor. Bunları kabul etmiyor. E, çünkü yani bu konuda önemli olan hani insanın canını gerek e, ruh sağlığını gerekse e, normal beden sağlığını korumak, İslam'ın e, korumayı hedeflediği, korumayı taahhüt ettiği amaçladığı en önemli değerlerden e, bir tanesini oluşturmaktaydı. E, i̇nsanın bu beden ve ruh sağlığını e, koruma amacına bağlı olarak e, mesela bu serhoş edici e, maddelerin, e, yenilip içilmesinin yasaklanması e, bu kapsamda değerlendirilecek örneklerden bir tanesidir. Tabii ki sadece bedenimize e, zarar veren, sağlığımızı bozan şeyler değil, aynı zamanda yani İslam dini yani dinimiz böyle selim e, fıtratın, selim tabiatın yani e, bozulmamış fıtratın e, kabul etmediği, e, onun e, böyle hoş görmediği, onun tiksindiği şeyleri de aslında yasak kapsamına almıştır. Yani bu konudaki, yani bu tür e, e, tabiatı bozulmamış e, fıtratların alışkanlıkları, kabulleri de dinimiz açısından yani bu beslenme konusuyla ilgili olarak dikkate alınan hususlardan bir tanesidir. Nitekim daha önce de ifade etmiştik, e, dinimizde, ayetlerde de açık bir şekilde ifade edildiği şekliyle beslenme konusunda ortaya konulan en önemli prensiplerden, en önemli kurallardan bir tanesi tayyibatın helal olması, habaisin de yasak olmasıdır. Hani tayyibat deyince iyi ve temiz şeyler aklımıza geliyor. Yani o anlama geliyor. E, habais deyince de yani habis şeyler iğrenç ve insanlara tiksinti verecek kötü, habis şeyler aklımıza geliyor. İşte ayet-i kerimelerde Hazreti Peygamber'in biraz da böyle yasak koyma yetkisi anlatılırken onun bu şekilde tayyip şeyleri helal kıldığı, güzel, hoş şeyleri helal kıldığı ve insan fıtratına ayıkrı olan, insana iğrenç gelen, tiksinti verici şeylerin de ve necis şeylerin de o, o Hazreti Peygamber'in diliyle, onun emriyle yasaklandığı ifade edilmektedir. Tabii e, değerli izleyenler dinimizde gıdalarla ilgili bu yasaklayıcı unsurlar sadece bu şekilde bu maddelerin zarar vermesi ya da insanı insan tabiatının ondan uzaklaşması değildir. Yani sadece o maddenin kendi yapısından kaynaklanan nedenlerle değil başka harici yani dışarıdan bazı nedenlerle de aslında kendisi helal yani temiz helal hoş olmasına rağmen yasak kapsamına alınan gıda maddeleri de vardır. Hani daha önce bu haramlar konusunu anlatırken haram haramli aynihi haram li gaynihi, gayrihi e, ayrımına gitmiştik. Yani bir şeyin özü itibariyle e, kötü olduğu için yasaklananlar da var ama bazı harici dış nedenlerden dolayı yani kendisinde değil de başka şeylerden dolayı yasaklanan şeyler de vardı. Bu gıda için de geçerlidir. Mesela... Dinimiz prensip olarak yani kural olarak dengeli beslenmeyi öngörmektedir, onu önermektedir, onu tavsiye etmektedir. Yani böyle ihtiyaç fazlası yani bedenimize de zarar verecek şekilde beslenmek israf olarak değerlendirilmekte ve bu da yasak kapsamına alınmaktadır. Aynı şekilde sadece bunu tüketmek bakımından değil, yani bir şeyin, bir gıda maddesinin ihtiyaç olmayan yönlerde de sarf edilmesi, tüketilmesi de, bunu da yine dinimiz saçıp savurma anlamında tebzir olarak e, görüyor. Yani gerek israf, yani aşırı tüketme, Gerekse yani ihtiyaç olmayan yerlerde harcama anlamında yani tebzir her ikisi de dinimizin hoşlanmadığı yasak olarak kabul ettiği şeylerdendir. Yani bu yasakları getirirken hem kişilerin yani bireylerin beden ve ruh sağlıklarını korumayı hem de bu şekilde yani israfı önlemek ve savurganlığı önlemek suretiyle toplumsal dengeyi de sağlayıp korumayı da bir anlamda hedeflemiş olmaktadır. Bunu temin etmiş olmaktadır. Değerli izleyenler dinimizden bu gıda maddelerinin helalliğini etkileyen bir önemli bir faktörden burada üçüncü şahısların hakkında haklarıyla ilgili bir durumun ortaya çıkmasıdır. Yani üçüncü şah, e, şahısların, kişilerin e, haklarına tecavüz edilmesi, onların hakkına e, girilmesidir. Mesela dilimizde faiz, hırsızlık, e, gasp, hile, kumar ve benzerleri yani bu yollarla e, bir mal edinme, bir mülk edinme yasaklanmıştır. Yani belki bu edinilen mülk normal bir paradır, belki bir maldır, bir hayvandır, bir şeydir. Yani bunların kendisinde özünde bir kötülük yoktur. Ama bunlar üçüncü şahısların haklarını ilgilendirdiği için bu haram kapsamına ya da yasak kapsamına girmektedir. Yani bunun örneklerini daha da artırmamız mümkündür. Nasıl işte yetimlerin mallarının, vakıf mallarının, devlet mallarının bu şekilde haksız bir şekilde ele geçirilmesi, kullanılması, tüketilmesi de yine dinimiz açısından Ağır bir vebal ve sorumluluk doğurmaktadır ki işte bu da biraz önce anlattığım üçüncü şahısların hakları ile ilgili yasaklığın, yasak getirme anlayışının bir sonucudur bu. Evet demek ki bir Müslüman bireyin aslında herkesin yani bu şekilde hem özü itibariyle kendisine bir kötülük, bir mevsedet, bir e, iğrençlik, bir teksinti durulacak bir şey olduğu için ya da serhoşluk verecek bir unsur bulunduğu için bundan kaçınması gerekiyor. Hem de diğer başka unsurlarda dikkate alınarak, üçüncü şahısların hakları da dikkate alınarak bu konuda helal e, yollardan elde edilen gıdalarla beslenilmesi dinimizde önem taşıyor. Neden önemli? Şu bakımdan önemli. Biz yine dinimizin temel kaynaklarından görüyoruz ki, bir kişinin beslenme tarzıyla, beslenme yöntemiyle almış olduğu gıdalarla onun e, dini kimliği, kişiliği ve manevi gelişimi arasında da e, oldukça önemli ve güçlü bağlar bulunmaktadır. Değerli izleyenler, e, nitekim e, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere e, hitapta bulunurken e, helal gıda ile beslenmeleri, daha sonra salih amel işlemeleri emredilmektedir. Mesela hani bir ayet-i kerimede şöyle buyur, buyuruluyor. Ya you rusulu kulu minat tayyibati ve amelu salihah e, Yani ey peygamberler temiz helal şeylerden yiyin. Ondan sonra salih amel işleyin buyuruluyor. Yani salih amelin bir ön şartı olarak temiz ve helal gıdalarla beslenilmesi peygamberler peygamber bile olsa Onlara da bu şekilde emir buyurulmaktadır. Ayetin devamında işte ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilenim buyuruluyor. Yine Hazreti Peygamber'in çeşitli hadislerinde bu, bu konunun önemine vurgu yaptığını görüyoruz. Mesela buyuruyor ki Hazreti Peygamber öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helalden mi haramdan mı olduğunu aldırmayacak buyuruyor. Bir başka hadislerinde de gerek gıdasında, Gerek kazandığında helal haram ölçülerine dikkat etmeyen kişinin düzenli ibadetlerinde çok titiz olsa bile e, dualarının kabul olunmayacağını, bunun e, Allah katında e, hiçbir değer e, taşımayacağını e, ifade etmiş oluyor bu hadis şerifte. E, belki bununla ilgili bir başka e, doğrudan ilgili göz, gözükecek bir başka e, hadis şerifte de Allah Resulü şöyle buyuruyor: e, Allah yolunda sefer yapmış. Üstü başı tozlanmış bir adam ellerini göklere uzatarak Ya Rab Ya Rab diye yalvarıyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Hani böylesinin duası nasıl makbul olur diye de böyle bir şaşkınlığını ifade ediyor aslında bu soru yanın onun duası kabul olmaz anlamındadır. İşte değerli izleyenler bütün bu naslar bu Kur'an ayetleri ve Hazreti Peygamber'in ifadelerinden de anlıyoruz ki bir Müslümanın yediği içtiği şeylerin yani dinimizce helal ve meşru olup olmadığı konusunda bir hassasiyet göstermesi onun açısından dini bir görevdir. Yani bu konuda da dini açıdan yükümlü bulunmaktadır. Bu genel ilkeleri e, sizlerle bu şekilde paylaştıktan sonra yani dinimizin e, helal beslenme konusuna genel yaklaşımını bu şekilde özet, özetledikten sonra isterseniz e, dinimizce nelerin helal, nelerin haram sayılacağı biraz da bu e, gıda maddelerinin e, cinslerini, türlerini e, ve e, gruplarını dikkate alarak e, bu konularla ilgili bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışalım. E, fıkıh kitaplarımızda Yenilebilecek nesneler, maddeler genellikle üç grupta ele alınıyor değerli izleyenler. Hani Bunların bir tanesi cansız ve katı varlıklardır ki bunlara cemadat denir ya da madenler de bunun içerisindedir. Yani yeryüzünde bulunan toprak ve benzerlere maden cinsinden olan cansız varlıklardır. İkincisi hayvan kökenli olan gıdalardır. Üçüncüsü ise bitki kökenli olan gıdalardır gerek madenler gerekse diğer cansız nesneler hani cemadat dediğimiz yani fıkıh eserlerimizde bu şekilde ifade edilen bu tür e, cansız e, maddelerin yenilebilmesi e, biraz insan sağlığıyla irtibatlı olarak ele alınır eğer insan sağlığına bunlar faydalı ise onların helal olduğu kabul edilir ki zaten genel ilke daha önce de ifade ettiğimiz gibi bütün maddelerde helal olmaklıktır ama eğer bunlar insan sağlığına aykırılık teşkil ediyorsa o, o konuda bir yasaklık durumu söz konusu olabilir. Yani bu yasaklık mekruh düzeyinde de olabilir, haram düzeyinde de olabilir. Mesela özellikle hani tuz ve benzerleri gibi cansız olup insanların gıda olarak tüketmiş olduğu inorganik gıda maddelerinde esas olanı sağlık açısından meseleye bakmaktır ve prensip olarak da bunlar Caizdir. Bunların yenilmesinde, içilmesinde herhangi bir problem söz konusu değildir. Ama insanların böyle alışkanlık yemeyi, beslenmeyi alışkanlık haline getirmediği, yani bu şekilde kültürlerin, örf ve adetlerin mutat hale getirmediği ve insan sağlığına da olumsuz etkileri olduğu kabul edilen ya da müşahede edilen, tecrübe edilen bir takım toprak çamur gibi şeylerin ise yenmesine çok da olumlu bakılmamıştır. Tabii ki hani bunun haram e, e, kapsamında değerlendirmiyoruz ama e, uygun görülmemiştir diyoruz. Bitki kökenli e, gıda maddelerine gelince bunun ayrıntılarını biraz daha ileride görürüz ama hani genel bir ilke olarak söylemek gerekirse yani bunların helallik e, e, haramlık durumunda daha çok yani akıl ve beden sağlığına zarar e, verip vermediği e, dikkate alınmaktadır. Elbette ki bu konuda naslar tarafından hem insanın beden sağlığına, akıl sağlığına e, zarar veren ama aynı zamanda da naslar, Kur'an ve sünnet tarafından yasaklanan alkollü içki ve uyuşturucu maddeler de bu e, bitkisel e, kökenli yani bitki kökenli haramların en önemli örneklerinden birisini e, teşkil ediyor. Belki bu konuya ilerleyen bölümlerimizde tekrar değiniriz. Gıda maddelerine gelince hayvan kökenli gıda maddelerinde hangisinin hangi şartlarda tüketilebileceği Kur'an ve sünnet tarafından üzerinde önemli durulan konulardandır. Gıda meselesi insanlığın başladığı andan itibaren gündemde olan bir konudur. Bu konuda tabii geleneksel olarak yani bütün toplumların, bütün insanlığın ortak tecrübesiyle bir takım gıda ürünler ortaya çıkmıştır. Ama tabi günümüze özgü yeni bir olgu daha var. Günümüzde bu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, e, hızlı gelişmelerin neticesi olarak gıda teknolojisinde de çok köklü, derin gelişmeler ortaya çıkıyor. Ve bu da beraberinde bir takım problemler de yine e, getiriyor yani beraberinde. Onlara da belki bu konularımızın sonlarında e, ya da yeri geldikçe konuların içerisinde yeri, e, değinmeye çalışacağız. Şimdi bu hayvan kökenli gıdaları eti yenen ve yenmeyen hayvanlar şeklinde belki iki gruba ayırarak ele almakta yarar vardır. İnsanoğlu tarih boyunca bu hayvan, hayvanların hayvan varlıklarının hem gücünden hem etinden, sütünden hatta derisinden, kemiklerinden, tüylerinden bir şekilde yararlanmışlardır. Ee, i̇nsanların beslenmesinde de biraz önce söylediğim gibi çok önemli bir e, yeri vardır bu e, hayvanların ve hayvansal gıdaların. E, dinimizin de e, getirmiş olduğu bu hükümler e, aslında... E, dinimize has özel e, bazı yasaklar ve ölçüler getirmekle beraber yani insanlığın baştan beri ki kazanımları, örfleri, adetleri gelenekleri, kabulleri de aslında uyum içerisindedir. Yani selim fıtrat dediğimiz insan fıtratıyla da uyum e, içerisindedir. E, belki şuna da işaret etmek gerekir. Bizden önceki dinlerde Yahudilikte belki Hristiyanlıkta da özellikle Yahudilikte e, bu Yahudilerin Aşırılıkları, zulümleri sebebiyle İsrailoğullarına bazı gıdaların yasak edildiğini, bu konuda ceza olarak onlara bazı kısıtlamalar getirildiğini söylemiştik. Bunlar vardır. Ama mesela İslam'da bu şekilde ceza nitelikli kısıtlamalar yoktur. Ama bunun yanında... E, tabii ki hani, e, bu şekilde şeylerde Yahudilikte, Hristiyanlıktaki kadar kısıtlamalar olma, e, olmamakla e, beraber yine de özellikle hayvansal gıdalarla ilgili dinimizin getirdiği gerek Kur'an-ı Kerim e, yoluyla gerekse Hazreti Peygamber'in sünnetiyle e, bir takım kısıtlamaların getirildiğinde e, görüyoruz. Ama genel prensibi her zaman söylemiştik ve bunu zaman zamanla tekrar ediyoruz. E, yasaklar istisnaidir e, ve evrendeki aslında her şey ayetlerin de ifadesiyle insanların yararlanması için e, yaratılmıştır. yaratılmıştır. Hayvanlar da bu insanların emrine sunulan, insanların yararlanmasına sunulan e, en önemli e, varlıkla, e, varlıklardan birisidir. Yani bu e, imkanlar demetinin e, parçalardan e, bir tanesidir. E, Kur'an-ı Kerim'de yenilmesi e, helal olan e, hayvanlar üzerinde zaman zaman değinilmiş e, olsa bile, ee, genellikle e, haram ve yasak olanlar belirlenmiştir. Helal olanların sınırı bu yasaklar ifade edilerek çizilmiştir. Yani tek tek şunlar ee, helal, şunlar helal, şunlar helaldir diye bir liste verilmek yerine yasak olan bazı az sayıdaki maddeler üzerinde durulmuş ve helal olanın sınırı da bu şekilde çizilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir behimetül en'an tabiri vardır. Aslında yani bu behimetül en'an yenilebileceğini, helal olduğunu temiz olduğunu ifade etmek için bunlar kullanılır. Bunlarla aslında bütün insanların beslendiği, beslenme kaynağını oluşturan, hayvansal gıdaların kaynağını oluşturan deve, sığır, koyun gibi hayvanlar kastedilmektedir Ama dediğim gibi bu hayvanlar elbette helaldir ama Kur'an-ı Kerim'de bütün helal olan hayvanlar bir liste halinde verilmemiştir. Daha ziyade, e, hayvansal e, gıdalardan yasak olan belli başlı maddeler zikredilerek onun dışındakilerin helal olduğu ifade edilmiştir. Çünkü bu yasaklar ifade edilirken hasır ifadesiyle yani sınırlayıcı bir ifadeyle yani sadece şunlar şunlar haramdır diye e, özellikle bunlar üzerinde e, durulmuş onun dışındaki her şeyin helal olduğuna dikkat çekilmiştir. Ama elbette Kur'an-ı Kerim'de getirilen bu yasakların Biraz da açıklaması mahiyetinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hem bu yasakları teyit ettiği, pekiştirdiği hem de ona ilave bazı gıdaların yenilme, yenilmesini yasakladığı da varittir. Yani bu da ayrı bir noktadır. İşte biz bundan sonraki bölümlerimizde inşallah gerek Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan gıda maddeleri gerekse sünnet tarafından teyit edilen ve ilave edilen ...hayvansal gıda yasaklarını teker teker ele alıp işlemeye çalışacağız. Bu konudaki fıkıh kitaplarımızdaki bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ama isterseniz şimdilik bu bölümümüzü burada tamamlayalım... Yani bir sonraki bölümde Kur'an'da ve sünnette yer alan bu yasakları ve daha sonra da bunlarla ilgili bizim fıkıh bilginlerimizin açıklamalarını, yorumlarını sizlere aktarmaya çalışalım. Bir sonraki bölümde beraber olmak dileğiyle hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyoruz.